Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün müdahene kavramını işlemeye çalışacağım. Müdahene kelimesi, Türkçede taviz ve uzlaşma anlamıyla ifade edilebilen bir kelimedir. Müdahene, yal çekmek, okşamak, yumuşamak, yumuşak davranmak, uzlaşmak, müsamaha göstermek, hoşgörü, kararsızlık göstermek gibi anlamlara gelir Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçen bu kavram Kalem Suresi'nde bu anlamıyla dikkat çeker Estağfirullah <gülüyor> Onlar müşrikler isterler ki sen onlara yumuşak yani tavizkar davranasın da onlar da sana yumuşak ve tavizkar davransınlar Kalam suresi 9. ayet. İşte Kur'an tabiri olarak hakka batılı karıştırmak, müdahane, taviz ve uzlaşma kavramları aşağı yukarı aynı anlamlarda kullanılır. İki yüzlü davranmak, net ve açık olmamak, batılı ve düşmanı hoş görmek, idareyi maslahatçılık yapmak anlamında bu kelimelerden biri kullanılabilir. Bunlar genellikle dinin tasvip etmediği ahlaki problemler olmakla birlikte bazen itikadi bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır. Uzlaşma ve taviz, itikadi farklılığı önemsememek ve İslam dışı düzenle ve egemen çevrelerle sürtüşmesiz, hoş bir şekilde yaşamaktır. Uzlaşma, inanç, duygu ve eylem alanlarının bölünmesini sonuçlandıran bir tavırdır. Batıl taraftarlarının hak dava adamlarına karşı tavırları, mücadele etme, karşı çıkma, zulüm ve işkenceye başvurma olduğu gibi, aynı zamanda hak davayı saptırmak için, taviz ve uzlaşmaya da yönelmeleri, tarihsel süreç içinde, hep körülen vakadır. Taviz ve uzlaşma, batıl savaşçılarının önemli bir silahıdır. Kalleşçe kullanılan bir silah. Uzlaşma teklifi, batılın hak karşısında geri çekilmeye başlamasının göstergesi olduğu kadar, kendini korumak için hakkı pasifize etmeyi amaçlayan, şeytani bir taktik ve metottur. Onlar bu tavır ve istekleriyle, bir taraftan İslami hareketi ilkelerinden saptırmak, diğer yönden de onu etkisizleştirmek için halkın gözünden düşürecek propaganda aracı yapmak isterler. Uzlaşmaya yanaşan müminleri böylece ilkelerinden taviz veren, uzlaşmacı, davasını satan, kıvırtan, menfaatçı, pragmatist, zayıf karakterli ve kişiliksiz ilan edecekler ve kamuoyunda küçük düşürecekler gelişmeyi durduracaklardır. Planları budur. Hakkı savunan insan içinse uzlaşma, en hafif deyimiyle bir bid'at ve dalalet, bir sapma, dünyayı ahirete tercih etme ve sahip olunması gereken Müslümanca şereften mahrum olmadır. Yani müdahene dediğimiz taviz ve uzlaşma ilkesizliktir. Günü kurtarmaya çalışmaktır. Reel politik masallarıyla kendini avutmak ama İslam'ın emir ve yasaklarından taviz vermeyi doğal görmektir. İdareyi maslahatçılık ve pragmatizmdir. Hakkı olmadığı halde Allah'ın dini üzerine pazarlık yapmaktır. Suça ve suçluya göz yummaktır. Hak davanın mensuplarından Cenab-ı Hakk'ın istediği şeyler, hakkı eğip bükmeden söylemek, Allah'ın hükümlerini Tebliğ edip uygulamak Emrolunduğu şekilde Sırat-ı müstakim çizgisinde Sapmadan dosdoğru hareket etmek Batıla karşı Net tavır koymak Takva, cihat ve sabır silahlarını Kuşanmak Taviz ve uzlaşmaya Yanaşmamaktır Bir Müslümanın vahiy ile Belirlenmiş herhangi bir prensipten Vazgeçmesi Hakkında nas olan bir konuda Pazarlık yapması inancıyla bağdaşacak bir tavır olabilir mi? Elbette olamaz. Allah'ın emirlerinin büyüğü küçüğü, temeli teferruatı, önemlisi önemsizi, taviz verilecek olanı olmayanı olmaz. İman esasları ve dinin ilkeleri bölünme kabul etmeyen bir bütündür. Resuller ve onların varisleri olan alimler başta olmak üzere İslami hareket mensupları, Allah'ın rızasından başka beklentileri olmayan, ahireti dünyaya tercih eden dava erleridir. Onlar etkin ve yetkin müşriklerin tehdit ve zulümlerinden korkmayacakları gibi davalarını ve kendilerini pazarlık aracı yapamazlar, kiralayamaz ve satamazlar. Bir Müslümana Allah'ın vereceği karşılıktan ödülden daha büyük bir bedel icat edilmemiştir. Edilemez, edilemeyecektir. Onlar hattan bir karşılık istemezler. Onların ücretlerini Allah verecektir. Şuara 109, 127, 145, 164, 180 gibi ayetlerde ifade edildiği gibi. Sevgili dinleyiciler, Abese suresinin nüzul sebebinden de öğreniyoruz ki, Resulullah tarafından bile daha geniş kitleleri harekete katmak, davaya hizmet için dahi olsa bir müslümanın rencide olabileceği en küçük bir davranış onaylanmaz. Nerede kaldı ki davayı, İslam'ı rencide edecek bir tavır? Yani taviz, Kur'an'dan destek ve cevaz bulsun. Taviz vermek sizin anlaşma yapmak ayrı şeydir. Uzlaşma, müdahale ayrı bir şey. İslam'ın hükümleri konusunda en küçük bir pazarlık yapmaksızın Allah'a gerektiği gibi kulluk yapmak, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, dini eğip bükmeden, saptırmadan yaşayıp tebliğ etmek gibi temel ilkelerden taviz vermeden kafirlerle elbette anlaşma yapılabilir gerekiyorsa. Yeter ki İslam'ın ve Müslümanların izzetine, onuruna zarar verilmesin. Ama unutulmamalıdır ki batılı savunan çıkar gruplarının esas amaçları İslami hareketi saptırmak veya satın almak ya da boğmaya çalışmaktır. Kur'an'ın taviz ve uzlaşmaya bakışı nasıldır onu değerlendirelim. Yukarıdaki Kalem suresindeki ayetin dışında farklı kelimelerle Kur'an'da Allah Resulü'nün yer yer uyarıldığı, onun adıyla müminlere uzlaşma konusunda en küçük çapta bir olumsuz adım atılmaması gerektiği, Usra'la vurgulanır. Kur'an'da Allah İslami tebliğ ve faaliyetin güçlenmeye başladığı dönemlerde müşriklerin müminlerle uzlaşma taleplerinden bahsetmektedir. Onların teklif ve tehditlerine uyup İslam'ın temel ilkelerinden, tevhidi anlayıştan taviz vererek uzlaşmaması için Kur'an Resulullah'ın şahsında bütün müminleri uyarmaktadır. Sana şu talimatı verdik Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamalarına dikkat et. Eğer hükümden yüz çevirirlerse bil ki bununla Allah ancak günahlarının bir kısmını onların başına bela etmek ister. İnsanların birçoğu da zaten yoldan çıkmışlardır. Maide suresi 49 Allahü Teala müşriklerin arzularına, heva ve heveslerine uymamak ve Allah'ın hükümlerinden bir kısmının bile uygulanmasından taviz vermemeyi peygamber şahsında müminlere emretmektedir. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. O halde hakikati yalan sayanlara boyun eğme.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 Ona ayetlerimiz okunduğu zaman o, öncekilerin masalları der. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Gururunu kırıp rezil edeceğiz buyurulur. Kalem suresi 8 ila 16. ayetlerde. Müşriklerin Resulullah'tan tevhid mücadelesinde taviz verip uzlaşma içinde olması yönünde istekleriyle ilgili olarak bu ayetler nazil olmuştur. Etkili çevreler siyasal güçlerini kullanarak yetkili güçler egemenliklerini perçinlemek için para babaları paralarıyla her şeyi satın alabileceklerini düşünerek ve bu sınıfların tümü müstazaf halkın kanına ve canına yapışan saldırgan pençelerinin koparılacağını düşündüklerinden hak dava eri tevhid önderlerine ya baskı yapmış veya uzlaşmaya zorlamışlardır. Batıl zihniyetin özelliğidir bu. Kendi çıkarlarını sürdürmek için her zaman ve her mekanda hak davayı savunanları taviz ve uzlaşmayla etkisiz hale getirmeye çalışmak onların tarihten beri yapa geldikleri bir savaş aracıdır. Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın, taviz veresin de onlar da sana yumuşak davransınlar, taviz versinler. Kalem suresi 9 Sizin de kendileri gibi kafir olmanızı, inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. Nisa suresi 89 Müşrikler sana vahyettiğimizden başka bir şeyi yalan yere bize isnat etmen için seni neredeyse sana vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdi. Eğer seni sebatkar kılmasaydık gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektin. O takdirde hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın denilir. İsra suresi 73-75. ila ayetler. Dolayısıyla müşriklerin bu ayette Peygamberimize vahye bazı şeyler karıştırması ya da taviz vermesi konusunda onlara meyletmesi ihtimali durumunda hayatın ve ölümün sıkıntılarını Allah'ın ceza olarak peygambere kat kat tattıracağı vurgulanıyor. Böyle bir şeyi peygamber bile yapmış olsa Allah'ın şiddetli şekilde azabına muhatap olacağı vurgulanıyor. Dolayısıyla hangi cemaat önderi, hangi İslam alimi olursa olsun, İslam'dan taviz vermek, Kur'an ve sünnetin temel ilkeleri konusunda, kafirlere şirin gözükmek için onları eğip bükmek, böylesine çetin bir azaba aday olmak demektir. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte, candan sebat et, dünya hayatının süsünü isteyerek, gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme buyrulur. Kehf suresinde 28. ayet. De ki, ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam, kulluk etmem. Siz de benim ibadet ettiğime kulluk etmiyorsunuz. Ben sizin taptıklarınızı asla tapacak, kulluk edecek değilim. Evet, siz de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 Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım. Yunus Suresi 15 Zamanımızda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in indiği devirde de kendi kafalarına göre din icat edenler veya Allah'ın hükümlerinin kendi arzu ve heveslerine göre değiştirilmesini isteyenler olmuştur. Halbuki Kur'an belli dönemlerdeki insanların geçici ve değişken arzularını karşılamak için değil, kıyamete kadar bütün insanlığın ruhi, ahlaki ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, dünyevi ve uhrevi saadetin yolunu göstermek için inmiştir, indirilmiştir. Bu sebepledir ki, ayette belirtildiği gibi, Peygamber de dahil olmak üzere, hiç kimsenin Kur'an'ın hükümlerini değiştirme veya onları taviz pazarlığına koyma, Yetkisi yoktur. Birkaç hadis-i şerifi görmüş olalım. Benden sonra bir takım emirler, idareciler olacaktır. Kim onların yalanlarını tasdik eder, yaptıkları zulümde kendilerine yardımcı olursa, onlar benden değildir. Ben de onlardan değilim. O kimse benim havzumun etrafına yaklaşamayacaktır. Kim onların yalanlarını tasdik etmez, zulümlerinde onlara yardım etmezse, bendendir. Ben de onunla beraberim ve o kimse havzımın kenarında bana ulaşacaktır. Tirmizi'nin e, rivayet ettiği bu hadis. Den başka yine başka hadislerden bir iki tane örnek vereyim. Mesela Sahi Müslim'in rivayet ettiği konuyla ilgili bir başka hadis. Benden sonra yakında bir takım sultanlar, yöneticiler ortaya çıkacaktır. Kapılarında fitneler develerin yatakları gibidir. Kimseye bir hayır göstermezler Ellerinden kimse hayır görmez Bir şey verirlerse Ancak onların dinlerinden Bir taviz kopararak Verirler buyruluyor Yine Nese'inin rivayet ettiği bir hadiste Müşriklerin ateşiyle Aydınlanmayınız buyuruyor Peygamberimiz Sevgili dinleyiciler Müdahalenin yasaklanması Uzlaşmanın Kafirleri Küfrü hoş görmenin şiddetle kınanması ve tevhidin ikamesiyle ilgili elbette e, Müslümanların bazı bedeller ödemesi bazı riskleri göze alması gerekir. Tabi cehennem riskinden uzak kalma ve e, Allah'ın rızasından e, mahrum olma gibi e, risklerden uzak kalmak isteniyorsa yani demek istiyoruz ki dileniş değil direniş. Uzlaşma ve tavize yanaşmamak bu anlama gelir. Uzlaşma, iki zıddın, karşıt gücün birleştirilmek istenmesi demektir ki, aslında bunun gerçekleşmesi imkansızdır. Eğer gerçekleşirse, artık bu iki şey zıt olmaktan, karşıt olmaktan çıkar, eşitsizliği aleyhinde olan diğerinin hakimiyetini kabul edip, onun içerisinde erir gider. Tavizden kazançlı çıkanlar, Gücü elinde bulunduranlardır. Etkili ve yetkili çevreler, egemen güçlerdir. Mevcut ortama boyun eğip, batılla uzak, uzlaşan statükocu kimse, gücünü kabul ettiği çevre ve zihniyetin boyasına girer. Bir Müslümanın, kafirlerin şekil ve rengine girmesi mümkün müdür? Ayette ifade edilir ki, Ey müminler, deyiniz ki, biz Allah'ın boyasına, Allah'ın dinine girmişiz. Allah'ın boyasından daha güzel ne olabilir? İşte biz O'na ibadet ve kulluk edenleriz. Bakara Suresi 138 Hakk'ı batılla örtüp, Hakk'a batılın katıldığı bu sentez ve tavizci yaklaşım, Allah'ın insana fıtrat boyasıyla sürdüğü rengi, batılın çirkin renkleriyle karıştırarak alaca bulaca olmak, çok renkli olacağım diye renksizleşmektir. Bu kalemun bir hayvandır. Düşmanından korunmak için renk değiştirmesi, onunla ilgili olarak ilahi sanatın tecellisidir. Ama insan için bulunduğu ortama göre renk alan yapı, iki yüzlülüktür. Onurlu Müslümanın değil, şahsiyetsiz münafığın karakteridir. Müslümanın sadece kendisinden korkmasını isteyip, Başkalarından korkmasını yasaklayan Rabbimiz ki Bakara Suresi 40 41 Ali İmran 175'te net olarak sadece kendisinden korkulmasını emrediyor. İşte bu emrine uymayan kimseye çoğu zaman korktuklarını musallat eder ki kendisinden başkasından korkmanın cezasını çeksin. İşte taviz ve uzlaşma batıldan korkmanın sonucu gerçekleştiği için tavizkar tutumlar bir Müslümanı kurtulmak için yılana sarılanın konumuna düşürmektedir. Örnek mi? Onlarca örneği herkes kendi tecrübeleri ve gözlemlerinden yola çıkarak verebilir. Kur'an'da da buna örnekler az değildir. Mesela Hz. Yakup, Yusuf'u oyun için götürmek isteyen hileci kardeşlerine onu bir kurdun yemesinden korkarım. Yusuf suresi 13. ayet demişti. Allah da kurt yemediği halde kurdun yediği gibi bir acıyı ona tattırdı. Yusuf suresi 17-18 İslam'la cahiliyenin kesişmesi, uyuşması mümkün değildir. Hakla batılın, imanla küfrün birleşip bir araya gelmesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Aralarında tarih boyunca süren ve kıyamete kadar da sürecek olan Uzlaşmaz bir mücadele söz konusudur İslam'la cahiliye arasında, hakla batıl arasında. Uzlaşmayı kesin naslara rağmen kabul edenler, kafirlere ve küfre hoşgörü gösterenler, neticede Allah'ın hor gördüğü kafirleri hoş görmeye, beşeri düzenleri kutsallaştırmaya, İslam demokrasisinden veya demokratik İslam'dan bahsetmeye kadar vardılar. Artık resmi devlet İslam'ı, ne biçim İslam'sa gibi tuhaf sentezler, uygulama alanları bulmakta. Hristiyanlık benzeri uzlaşarak tahrif edilmiş bu İslamların elbette Allah'ın dini olan İslam'la hiçbir ilgisi yoktur bazı benzer yönleri olsa da. Müslüman'ın İslam'dan taviz vererek, başka beşeri görüşlerle uzlaşarak İslam'ın bazı cüzlerini, bazı esaslarını pazarlık aracı görmesi, mümkün değildir. Uzlaşma neticesinde kâfirlerin ve küfrün egemenliği şeklen ve kısmen de olsa kabul edilmiş olur ki bu da tevhidi akideyle bağdaşmaz. İslam Allah'a teslim olmak ve onun dışında bir güç ve hakimiyet kabul etmemektir. Kelime-i tevhidde bu ifade tüm kapsamıyla delirdiğinden dolayı müslüman için her türlü tâvûtun her çeşit egemenliğini reddetmek, Allah'a iman ve O'nun tek ilah olduğunu kabul etmenin en önemli şartıdır. Hatta İslam'ın dışındaki bütün sistem, görüş ve bunların uygulayıcıları anlamına gelen tağutu reddetmek, Allah'a imandan da önce gelir ki, kalp, dil ve kafadaki tüm sapıklıklar ve sahte ilahların egemenlikleri, öncelikle la yani hayır süpürgesiyle temizlenmiş olsun ve boşalan yere de hak, yani gerçek ilahın kabulü yerleşsin. Kim tauta küfreder, onu tanımaz, reddeder ve Allah'a iman ederse, o muhakkak kopması mümkün olmayan, en sağlam kulpa tutunmuştur. Allah kemaliyle işiten ve bilendir buyurulur. Bakara suresi 256'da. Burada dikkatimizi çekmek, Durumunda olan bir hususu da tağuta küfretmek tabiri olmalı. Buna kutsal küfür deriz. Bütün müminlerin böyle bir küfre sahip olmaları, böyle bir kafirliğe adım atmaları gerekmektedir. Hangi küfür? Tağuta karşı küfür, tağuta karşı kafirlik. Kur'an tağuta küfretmeden imanın geçerli olacağını iptal ediyor, böyle olmayacağını ifade ediyor. Tauta karşı küfür onun yaptığı varsa iyilikleri, olumlu taraflarını görmezlikten gelmek, inkar etmek demektir. Küfrün Türkçeye karşılığı inkardır, üstünü örtmektir, görmezlikten gelmek yok saymaktır. Dolayısıyla Taut olduğunu bildiğiniz bir kimsenin varsa iyiliklerini örtmek, görmezlikten gelmek, yok saymak mecburiyetindeyiz ki iman ettiğimiz Açığa çıksın. Bakara 256'nın e, izahından bunları rahatlıkla değerlendirmemiz mümkündür. Sevgili dinleyiciler, İslam la yani hayır kılıcıyla tavutla işbirliğini, onunla yardımlaşmayı, ona destek olmayı, ona taviz vermeyi, onunla uzlaşmayı kesip atar. Bir tevhid eri için la ile isyan bayrağını çektiği küfür ve şirkle uzlaşma, nasıl mümkün olabilir? Uzlaşma olursa, küfre ve tağutlara kıyam, nasıl gerçekleşir? Tevhidin gereği olan, cahiliyeye ve tağutlara kıyam olmadan da, İslam'ın hakimiyeti, hayal olur. Tevhidin bu esasını, en iyi anlayan ve en güzel uygulayan, peygamberler de, kendi çağlarındaki tağutlarla, hiçbir uzlaşmaya yanaşmamışlar, ve Allah'ın dininden, zerre kadar taviz vermemişlerdir. Firavun, Nemrut ve Ebu Cehillerle pazarlığa oturmamışlar. Mutlak otorite olarak sadece Allah'ı kabul etmeyen tağutlarla her yönüyle mücadele etmişler, savaşmışlardır. Mesela uzlaşma teklifleri karşısında Peygamberimizin davranışlarını bir özet olarak görmeye çalışalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerini Açıktan İslam'a davet ettiğinde önde gelen güçler, etkili ve yetkili çevreler, imtiyazlı sınıflar, çıkarlarıyla İslam arasında uzlaşma mümkün olmayan bir çelişki gördüklerinden, bu daveti kabul etmeyip düşmanca tavır aldılar. Önce Hazreti Peygamber'in deli, şair, sihirbaz olduğunu yaymaya başladılar. Bu tutmayınca işkence, baskı ve tehditlere koyuldular. Ama Allah Resulü'nün Kararı kesindi ve onu hiçbir güç bu kararından çeviremiyordu. Durumun ciddi, ciddiyetini anlayan müşrikler, son çare olarak peygamberle uzlaşma yolları aradılar. Bu uzlaşma talepleri, Resul'ün daha yumuşak bir tutum içine girmesi, Tanrılarına ve kutsal kabul ettikleri şeylere saygılı olması, kendilerine hoşgörüyle davranması, tapınmalarını ve putların karşılarında saygı duruşlarını Küçümseyip kötülememesi, siyasi karar alma mekanizmalarına yani Darun Nedve'ye, kendilerine göre millet meclislerine ve çıkan kararlara itaat etmesi, kurulu düzene karşı çıkmaması şeklindeydi. Verecekleri bazı tavizlerine karşılık olarak bazı tavizler istiyorlardı. Vermeyi teklif ettikleri bu tavizler arasında, dilersen bir sene sen hükümdar ol ve bizi yönet, bir sene de biz yönetelim Teklifi de vardı. Ama Rasulullah bu tekliflerin tümüne Kur'an'dan ayetler okuyarak ret cevabı veriyordu. Oysa müşrikler, bizim sistemimize dokunma, ama onu gel sen yürüt diyorlardı. Temelinde şirk ve adaletsizlik olan, batıl bir rejimin, batıl bir düzenin yönetimi Peygamber'in eline iki yılda bir geçseydi ne değişirdi ki? Müşrikler de tekliflerinin bilincindeydiler çünkü. Biz sana uyarsak yerlerimizden, mevkilerimizden hızla çekilip alınacağız. Kasas suresi 57 diyorlardı. Zaten Resul'ün amacı da buydu. Hakimiyet hakkını onlardan almak, Taptıkları putları ortadan kaldırmak Ve şirkin yerine tevhidi, Zulmün yerine İslam adaletini, Batılın yerine hakkı ikame etmek, Yani cahiliye sistemini kökünden yok etmek, darmadağın edip devirmekti. Peygamber Efendimiz, müşriklerin batıl inançlarını, ibadet şekillerini, ekonomik zulümlerini, zorbalık ve ahlaksızlıklarını gündeme getirip, tenkit etmeye ve alternatif olarak İslam ahkamını, nizamını sunmaya başlayınca, müşriklerin tepkisinin şiddeti artmıştı. Ebu Süfyan, Velid bin Muire gibi Kureyş kabilesinin ileri gelenleri, Ebu Talib'e gelerek, Hazreti Peygamber'i şikayet edip, şöyle demişlerdi, Ey Ebu Talip, yeğenin dinimizi aşağılıyor, fikirlerimizi, hayat tarzımızı, saçmalık olarak niteliyor, atalarımızı sapıklıkla suçluyor, ya onu bu işten vazgeçirirsin, ya da aradan çekil, biz onun hakkından geliriz, ona engel olmazsan, iki gruptan biri helak olana kadar, savaşırız, diyorlardı. Ebu Talip, Müşriklerin uzlaşma talebini peygamberimize anlatınca Resul-i Ekrem'in şu meşhur cevabı verdiğini biliyoruz. Amca, vallahi bu davadan vazgeçmem. Bu davadan vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, yine de davamdan en küçük bir geri adım atmam. Allah bu dini üstün getirene veya ben bu uğurda ölene kadar bir an bile mücadele eden, geri kalmayacağım, diyordu. Evet, Hazreti Hamza'nın Müslüman olduğu günlerde, Utbe isimli müşrik, Peygamberimizin yanına gidip, müşrikler adına şu talebi dile getirmiştir. Ey Muhammed, bildiğin gibi, bizim aramızda aşiret ve soy bakımından, saygın bir yere sahipsin. Sen kavminin başına büyük bir iş açtın, birliklerini parçaladın, fikirlerini saçmalık olarak niteledin, Tanrılarının çokluğunu ve dinlerini ayıpladın. Geçmiş atalarını karaladın. Sana bazı önerilerde bulunacağım. Eğer sen bu getirdiğin dini kullanarak mal edinmek istiyorsan, senin için mal toplarız ve aramızda en çok mala sahip olanımız sen olursun. Eğer bu yaptıklarınla şeref elde etmek istiyorsan, seni başımıza lider tayin ederiz. Ve sensiz hiçbir yap iş yapmayız. Yani yöneticimiz ...liderimiz olursun... ...eğer kral olmak istiyorsan... ...seni kral yaparız... ...utbe sözlerini bitirince... ...peygamberimiz bu pazarlık girişimini... ...uzlaşma teklifini... ...hiç düşünmeden reddetmiş... ...ve cevap olarak... ...Fussulet suresinin ilk ayetlerini okumuştur... Hamim, ...Kur'an, Rahman ve Rahim olan... ...Allah'ın katından indirilmiştir... ...bilen bir kavim için... ...ayetleri Arapça olarak açıklanmış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 İlahınızın bir tek ilah olduğu vah yolunuyor. Artık ona yönelin, ondan mağfiret dileyin. Müşriklerin, ortak koşanların vay haline. Fussilet suresi 1-6. ayetler. Bir gün Peygamberimiz Kabe'yi tavaf ederken, Velid bin Muire, Ümeyye bin Halef, As bin Vail ile karşılaştı. Bunlar kabileleri arasında çok önemli kimselerdi. Dediler ki, ya Muhammed! Gel biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim, sen de bizim taptığımıza tap. Böylece seninle ortak bir noktada buluşalım. Eğer senin ibadet ettiğin bizimkinden hayırlıysa, böylece ondan nasibimizi alırız. Yok eğer bizim taptığımız seninkinden hayırlıysa, o zaman sen bizimkinden nasibini almış olursun. Bunun üzerine Allahü Teala, Resulünün cevap vermesi için şu ayetleri indirdi. Ey kafirler! ''Ben sizin taptığınıza kulluk etmem. Benim ibadet ettiğime siz de kulluk etmezsiniz. Sizin dinini size, benim dinim bana.'' Kafirun Suresi. Evet sevgili dinleyiciler, bütün bu durumlar peygamberin müdahane, taviz isteği karşısında nasıl tavırlar takındığını, Kur'an'ın onu nasıl yönlendirdiğini, bize de nasıl mesajlar çıktığını rahatlıkla gösteriyor.'' İnsanlar arası ilişkilerinde yumuşak huylu olan, akrabalarına ve çevresindeki insanlara, iyilikte bulunmayı, kolaylığı ve kolaylaştırmayı seven biri olan, güzel huylu Hazreti Peygamber, örneklerde görüldüğü gibi, hiçbir zaman İslam'ın ilkelerini pazarlık konusu yapmamış, müşriklerle uzlaşmaya hiçbir zaman yanaşmamıştır. Mekke'de zulmün, vahşet ve işkencelerin, tarihe kara bir leke olarak geçtiği, o karanlık günlerde Hem kendisi hem de müminlere Büyük baskılar olmasına rağmen Haktan en küçük bir taviz Vermemiştir Malla şımaran Müstekbirlere ve siyasal güçle azan Zorbalara karşı Söylenmesi gereken Hak sözü gizlemeye Çarpıtmaya yeltenmemiş Putları seviyor gözükmemiş Putçuları övecek tarzda Hiçbir tavır takınmamış Böyle bir tavır kesinlikle sergilememiştir. Kimseden çekinmeden, eğriltmeden, çıkar gruplarının arzuları doğrultusunda yorumlamadan, açık açık, net bir şekilde Kur'an'ı ve Allah'ın hükümlerini tebliğ etmiş, hayata geçirilmesi için bütün gayretini göstermiştir. Ona iman eden insanlar da aynı çizgiyi büyük bedeller ödeme pahasına sürdürmüştür. Çağdaş dünyadaki Müslümanların Peygamberimizin kurulu düzene karşı takındığı tavırdan mutlaka dersler çıkarması gerekir. Her şeyi ile örnek almak zorunda olduğumuz, önderimizin uzlaşma konusundaki tavrından bir başka örnek daha verelim. Resulullah, müşriklerle savaşmak için bedele doğru yol aldığında, cesareti ve kahramanlığı ile ün yapmış bir müşrik, Resul-i Ekrem'in yanına geldi ve Müslümanlarla birlikte, savaşa katılmak istediğini söyledi. Peygamber Efendimiz "Ben bir müşrikten yardım almam." diyerek adamı geri gönderdi. Adam 3 defa gelerek aynı teklifi yaptı. Üçüncü seferinde "Allah'a ve Resulüne iman ediyorum." deyince o halde "Yürü." diye orduya kattı. Sahih Müslim'in rivayet ettiği bu hadis. İşte önce imanın ve Kafirlerin yardımına kapalı olmanın tavize giden yolların, en küçüğünün bile kabul edilmemesinin, bir göstergesidir. Resulullah, çevresinde kahramanlığı ve cesaretiyle, ün yapmış bir müşriğin, yardım teklifini, iman etmediği gerekçesiyle, kabul etmiyor. Halbuki ashab, moral yönüyle bu yardım teklifini, olumlu karşılamışlardı. Ancak Hz. Peygamber, neyin uğrunda savaştığını, ashabından daha iyi bilmekteydi. Böylece, Kritik bir zamanda, Müslümanlarla müşrikler arasında bir takım dostluklar, yardımlaşmalar kurulursa, bu, tevhidin insan hayatına yer etme mücadelesine ileride köstek teşkil edecek, savaşta kurulan ittifaklar, giderek duygusal yaklaşımlara mümkün ki yol açabilecektir. Oysa, İslam'ın yeryüzünde kavgasını vermenin asıl amacı, şirki bütün düşünce ve kurumlarıyla, tamamen söküp atmaktır. Bunun için de kesin ve açık bir tavır gereklidir. Şartlar ne olursa olsun, müşriklerle kurulacak bir ittifak, dinin pratikte gerçekleştirmek istediği hedeflerle bağdaşmamaktadır. İslam adına verilen mücadele sürecinde, müşriklerle her türlü ittifakın Rasulullahça uygun görülmediği, bundan şiddetle kaçınıldığı kesin bir gerçektir. Resulullah bir başka hadis-i şerifinde açıkça müşriklerin ateşiyle aydınlanmayınız buyuruyor Neseyinin rivayet ettiği bu hadiste. Evet, müşriklerin ateşiyle aydınlanmak, hele bizim ateşimizle onları aydınlatmak, kafirlere vermek, onlardan almak, her iki konu üzerinde çokça düşünmek ve ona göre davranmak zorundayız. İslam'da savaşlar, Kafirlerin değil, Müslümanların istediği sahalarda kabul edilir. Her çeşit İslami mücadele ve hizmetlerin esasları, ancak Müslümanların istediği şekillerde ve İslami esaslara göre tanzim edilir. Bugün ise, firavunların tespit ve müsaade ettiği, yönlendirdiği, sınırlarını çizdiği alanda mücadele ve çalışmayı tercih eden Müslümanlar, firavunlara açıkça cephe almadan, onları nasıl alt edeceklerdir? İslam ve şeriatın adını bile anamayan insanlar, İslam uğrunda nasıl mücadele edecekler, küfrü şirki gündeme bile getiremeyen insanlar, onları nasıl yerle bir edebileceklerdir? Peygamberimize yapılan teklifte de, tarihte ve günümüzde yüzlerce tekrar edilen, nice olaylarda da görüldüğü gibi, egemenliği ellerinde bulunduran tağuti güçler, İslam'ın sosyal hayata hakim olmaya kalkmasını daima kendi şeytani çıkarları için tehlikeli görmekte ve İslam'ı gündeme getiren Müslümanlara taviz vererek onlardan bazı tavizler istemektedirler. Tağutlar tevhidi hareketi kontrol altına almak ve asli çizgisinden saptırarak etkisiz hale getirmek istedikleri için bu yola başvururlar. Başlarında peygamber ve onun gerçek varisleri olan sadece Allah'a bağlı güvenilir liderlerin bulunmadığı birçok tevhidi hareket, şeytan ve dostlarının bu taviz alışverişi ve bu müdahalesiyle sapmış ve bağlılarını da saptırmıştır. Evet, Hristiyanlığın tevhid dini olma vasfından saparak her türlü ahlaksızlığın, zalim güçlerin, şirkin emrine ve hizmetine girmesiyle sonuçlanan tahrifatına sebep, Konstantin'in 325 yıllarında Hristiyanlıkla Roma despotizmini uzlaştırması olmuş, bugün de kolaylıkla her şeyle, her sistemle uzlaşabilecek mirası Hristiyanlık, o zamanlardan muharef bünyesine katmıştır. Padişahlık, yani hadis-i şerifteki tabiriyle, ısırıcı krallık rejimleriyle, sarayın her türlü çıkarlarına, padişah ve kral efendilerin her türlü arzularına, Fetva bulmaya çalışarak Allah'ın koyduğu sınırları çokça aşan anlayışlarla uzlaştırılmasıyla dine nice bid'at ve hurafeler girmiştir. İslam asli yapısından enerjik ve dinamik ölçüsünden sapmalarla nihayet bugün Diyanet İslamcılığı meydana gelmiştir. Gelinen noktanın Osmanlı'dan miras alınan uzlaşma ve tavizcilik sayesinde bir uzantı olduğu unutulmamalıdır. İslam'ın istediği bir devlet olmadığı zaman eğer uzlaşma varsa devletin istediği bir İslam ortaya çıkacaktır. Müslümanlar basit gördükleri bir iki taviz verdikleri zaman bir müddet sonra davanın tümüyle özünden sapması kaçınılmaz olmakta, atı alan Üsküdar'ı geçmektedir. Gerçekte güç ve kuvvet, izzet ve şeref Allah'a aittir. O dilediğini güçlü kılar. Ali İmran 126 Kafirler zahiren güçlü görünseler de bu görünüm sanaldır, halüsinasyondur. Müslümanlar önce Allah'a sonra az sayıda ve imkanda olsalar bile onun verdiği güce ve izzete sahip olan kendilerine güvenmek zorundadırlar. Bilmedilidirler ki Allah'ın izniyle nice az bir topluluk daha çok topluluğa galip, üstün gelmiştir. Allah Sabredenlerle Beraberdir Bakara 249 Allah'a ve Kendine Güvenen Bir Müslüman Hangi Şartlarda Ve Durumda Olursa Olsun Hakiki Manada Güçsüz Olan Müşrik Güçlerle Taviz Alışverişinde Bulunmaz Onlara Yaslanmayı Kabul Edemez Ve Onlarla Uzlaşamaz Çünkü Mümin Davasında Haklı Olduğuna Ve Allah'ın Yardım Edeceğine Kesin Olarak inanır Ve Kafirlerden Korkmaz neticeyi ve zaferi Allah'ın vereceğini bilir. Bu özgüvene sahip olmayan, kendinden zahiren daha üstün konumdaki zorba güçlere karşı mücadeleyi göze alamaz ve onun tahakkümü altın anlamı taşıyan, uzlaşmadan başka bir seçeneği olmadığını varsayarak, zulme, sömürüye, yönetilmeye, şerefsizliğe, kula kul olmaya boyun eğer. Müslümanın taviz vermesi kadar aslında taviz alması da çoğu zaman davasına zararlı olur. Kafirlerin bu tavizleri kendilerini veya rejimlerini Müslümanlara biraz daha benimsettirmesi, onları iyi diş ederek uzlaşmaya girmesi, neticede davayı saptırıcı sonuçlar doğuran oyunların tezgahı gibi şeytani hileler olarak kabul edilmelidir. Uzlaşma, Düşüncelerde, değerlerde, ölçülerde, prensiplerde, sosyal ve siyasal tavırlarda çöküş içine girmek, sivil itaatsizliği bile becerememektir. Uzlaşma kaypaklıktır, ilkesizliktir. Olduğu gibi görünmemek, göründüğü gibi olmamaktır. Uzlaşma psikolojik bir mağlubiyettir. İzzetin Allah katında ve müminlerin hakkı olduğunu unutmak, zelil olanları aziz kılmaya çalışmaktır. Düşmanı gözde büyütmek, Bükemediği eli öpmektir. O elin az sonra boğazını sıkmaya hazırlandığını unutmaktır. İnsan galibiyeti ve mağlubiyeti önce içinde oluşturur. Uzlaşma anlayışı galip gelemeyeceğini, mağlup olacağını gönlünde teslim olarak ilan etmektir. Uzlaşma hak ölçülerle uyuşmaz ama kapitalizm Pragmatizm ve makyevalizmle uyuşan ve örtüşen yönleri az sayılmaz. Her şeyi pazarlık konusu yapmaktır uzlaşma. Faydayı davanın önüne geçirebilmektir. Rasyonel akılcı olmak ve dava eri mücahide, Allah'ın yardım vaatlerini ve davanın Allah'la bağlantısını göz ardı etmek, kafirler hangi yoldan başarılı oluyorsa o yolları denemektir. Halbuki Kur'an'da açık bir şekilde anlatılır ki müminlerle ilgili sünnetullah, kafirlerle ilgili sünnetullah'tan çok farklıdır. Müminler kafirlerin başarılı olduğu yönlerle başarılı olamazlar. Onlar mutlaka Allah'a itaat etmek, ona en küçük bir ihanette bulunmamak ve kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddediyor görünümünde Olmamak gibi şartlarla Allah'ın dinine hizmet etmek kaydıyla başarılı olabilirler. Mutlak doğruyu, vahye ait hakikatleri, babasının malıymış gibi değerlendirmektir taviz vermek. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip, yılanların yaşamasına yardımcı olmak, ömürlerini uzatmaktır, onları beslemektir. Haktan taviz ve uzlaşma, yok olmak, ilahi kaderi olan, her an komada yaşayıp can çekişen batılın, zalim düzenlerin iskeletine kan pompalamaktır, onları güçlendirmektir, onlara yardımcı olmaktır. Irkçılık, milliyetçilik, demokratlık, materyalizm, determinizm, tarih kutsalcılığı, örf adet ve gelenekçilik, pragmatizm, makyevalizm hepsi, hepsi uzlaşmacılıktır. Yer yer dergi, dernek, vakıf, özel okul, radyo, televizyon, parti, teşkilat gibi sistem içli araçları kullanırken çok hassas olunmalı veya ileride taviz vermeyecek kesin tedbirler ve ilkeler baştan kesin kararlara bağlanmalıdır. Çünkü bu araçlar çoğunlukla uzlaşmacı zihniyete kurban edilerek, hizmet ediyoruz derken giderek bu araçlar amaçlaştırılmakta, ve ava giden avlanmaktadır. Çokça görüldü ki, araçlar amaçlaştırılarak, taviz unsuru haline getirilerek, Müslümanlar kendi ayaklarına kement bağlamışlardır. İslami duyarlılık ve inkılapçı tavırlarla, kanunlar lastik gibi en sonuna kadar uzatılıp, sündürülmeli veya görmezden gelinmelidir ki, bu tür araçların kullanımı meşru olabilsin. Bu da tahmin edildiğinden çok zor ve güzel örnekleri yok denilecek kadar az olan bir durumdur. Evet risk büyüktür. Ya bunca maddi manevi fedakarlıkları, birikim ve emekleri kaybetmek ya da bu araçlar vasıtasıyla hak rızasını ve imtihanı kaybetmek. Çoğunlukla görülen odur ki bu tür silahlar geri tepmekte düşmanı değil kullananları ve destekçilerini vurup yaralamaktadır. Az sayıdaki istisnaları hariç tutarak Müslümanların eliyle ve imkanlarıyla batılın güçlenmesine yol açan bu araçların temel vasıflarının taviz araçları olduğu yaklaşımını haklı gösteren bolca örnekler vardır. Tabii ki istisnaları elbette takdirle teşekkürle yad ediyoruz. Onların istisna iyi özelliklerinin istikrarla sürmesini dua ediyoruz. Demokratik yapılanma ve resmi çalışmalar ister istemez uzlaşmacı yaklaşımlardır. Bu uzlaşmacı ve demokratik yaklaşım Hasan el Benna Abdülkadir Odeh ve Seyyid Kutuplar zamanında dünyayı titreten İhvan-ı Müslümin Müslüman Kardeşler Hareketini ne hale getirdi? Gören gözler için yakın tarihin bize ihtarıdır. Resmi tabelalar altında ve düzenin belirlediği ve yönlendirdiği alanlardaki gayretler az veya çok, taviz vermeyi kolayca kabullendiğinden, bereketsizlikle sonuçlanmaktadır. Cennet, kılıçların gölgesinde olduğu gibi, izzet ve onur da hak prensiplerden taviz vermeyen, şahsiyetli, kimlikli Müslümanların hakkıdır. Hakkı ketmetmek yani gizlemek ve hakkı batılla örtüp, hakka batılı karıştırmak, dini kuşa benzetmektir. Hak dinin etkisizleştirilmesi, atmalar ve katmalar yoluyla olmuştur. Atma, hakkı gizlemek, katma ise hakka batılı karıştırmaktır. Hakkı, yani İslam'ı, batılın, yani kafirlerin istediği, razı olduğu şekle koymak veya konulan bu şekle karşı çıkmamaktır. O yüzden, dinin temel ilkelerinden taviz, itikadı ilgilendiren bir vakıadır. İhanettir veya en azından ihanete seyirci kalmaktır. Evet sevgili dinleyiciler, taviz ve uzlaşmayı red, küfre meydan okumak ve ateşten gömlek giymektir. Her taviz yeni ve daha büyük tavizler doğurur. Amellerdeki tavizler, inançlardaki tavizlere yol açabilir. Taviz vererek inandığını yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar. Onun için tavizkar anlayışı reddeden genç Müslümanlar, kendi pratik yaşayışlarındaki her türlü uzlaşma ve tavize de öncelikle karşı olmalı ve kendine sülük gibi yapışan bu batıl asalakları söküp atmalıdır. Amerikan saç modeli, Amerikan tipi daracık kot pantolonuyla, elindeki Malboro veya Coca-Cola'sıyla Amerika'ya karşı çıkıp, karşı çıkıp kafa tutmak, teoride bile Amerika düşmanı olmak mümkün değildir. Kişinin karşı çıktığı düşmanını gözünde büyütüp ona benzemesi, onu örnek alması, onu nice konuda referans görmesi, düşmanlıkla bağdaşacak bir şey değildir. Müslümanların nüfuslarının yüzde 99'larla ifade edildiği topraklarda küfrün her yönüyle egemen olmasının temel sebeplerinden biri bu uzlaşmacı yaklaşımdır. Evet, İslami yapıya en önemli Engelin sebebi, taviz vermeyi, uzlaşmayı normal, caiz, hatta hizmet ve cihat sayan gafil veya haillerdir. Evet, Müslümanların içerisinden nice cahil insanlar, küfür çarklarını çevirmek, Allah'ın indirdiklerinin dışındakilerle hükmetmek için yarışa katılıyorlar. Nice sözümüz ona, İslamcı sermaye, kapitalist ekonominin, Kurallarıyla holdingleşme ve karunlaşma için Ne tür atraksiyonlar yapıyorlar Nice ve hacı hoca kızları İslam'a hizmet etmek için Başlarını açıyorlar Ne biçim İslam'a hizmetse Nice Müslüman genç İslam için putlara ve tağutlara Saygı duyup itaat ediyor Koşuşturuyor Nice küfür sayılacak söz ve davranışlar Güya İslam için Yerine getiriliyor Allah'a kul olmayı bırakıp emir kulu olmak, kafir de olsa yetkili ve etkili kişilere, kurallara boyun eğmek, hizmet ve sevap kabul edilebiliyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ama bu örnekleri çoğaltırken elbette riskleri artırmak, zülfü yare dokunmak mümkün. Uzlaşma ve tavizi red, batılla uyuşmayı red anlamına geldiği gibi, uyuşukluğu da reddetmek demektir. Taviz ve hoşgörü ninnileriyle uyutulan, Uzlaşma afyonuyla uyuşturulan devin, hipnotüzörü ve doktor kıyafetindeki katili fark edip şahlanışıdır tavizi reddetmek. Tevhidi bilinç. Uyanış ve diriliştir. Kötülüğe, batıla, elle, dille ve hiç olmazsa kalple karşı çıkıp değiştirme bilinci ve görevi ile batılla, münkerle uzlaşmayı, bundan sonrasında hardal tanesi kadar iman yoktur, hükmüyle değerlendirmektir yeryüzünden fitneyi kaldırmak için mücadele etmektir. Arkaya bakmadan, sırat-ı müstakim çizgisinde, zafere veya cennete doğru koşu için start vermek, yarışı başlatmaktır. Belki imanı tartışılabilecek, takvasız, sıradan bir Müslüman olmaktan, dava adamı, Allah eri, şehadet aşığı, fedai bir mücahit tavrı demektir, uzlaşmayı, müdaheneyi reddetmek. Onun için yürek ister. Hem cesaret hem de cesaretin beslendiği enerji olan iman ve takva anlamında yürek, gönül ister. Mangal gibi bir yürek ister. Mangalda kül bırakmayacak şekilde nutuk atmak, sonra yan gelip yatmakla uzlaşma ve taviz yolu reddedilmiş olmaz. Sadece ona buna çatılarak nefisler tatmin edilmiş olur. Uzlaşmayı red, köleliği reddir, rahatı terk etmektir, zenginliği reddetmektir, Yatakta ölmeyi düşünmemektir. Eyleme, sabra, takvaya, uykusuzluğa, açlığa, tabii ki kahramanlığa ve şehitliğe giden yola aşkla, sevdayla koyulmaktır. Uzlaşmaya karşı çıkmak, hayali düşmanla savaşan Don Kişotluk değil, put kıran İbrahim'liktir. İbrahim tek başına ümmetti. Nahl suresi 120. Bugün bugün İbrahim imanı ve gözü pekliğine sahip olmayanlar Ümmetin tek İbrahim olmasına Çalışmalılar Allah'la beraber olana Onun yardım ettiği kimseye Kim zarar verebilir ki Tavizi ve uzlaşmayı red Kim Allah'a sahip O neden mahrum Kim Allah'tan mahrum O neye sahip diyebilmektir Cahiliyenin zorladığı uzlaşmaya direnmek İslami hareket ve ümmet güçlerinin Yardımlaşması ve dayanışmasıyla Ancak gerçekleşebilir Direniş İman, cihat ve sabır gibi altyapıya gerek duyduğu kadar, fikir ve yardım desteğiyle, teşkilat ve harekete, psikolojik ve dua desteğiyle, ümmete de ihtiyaç duyar. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülüğü men eden bir ümmet, bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir, buyrulur. Ali İmran 104 Tavizi uzlaşmayı reddetmek, geçici bir protesto hareketi değil, ölüme kadar tevhid kelimelerindeki la'yı hayatıyla tefsir edip, eylemleriyle yorumlamaktır. Uzlaşmayı red, hak ve batıl her şeye karşı çıkmak, farklı anlayıştaki mü'minlerle ve değişik İslami yaklaşımlarla da iyi geçinme yollarını aramayıp onlarla mücadele etmek ya da isyankar fakat hastalıklı bir psikolojik yapı değildir. Hakkın mutlak doğruları ile, Beşerin göreceli doğrularını birbirine karıştırmak, itikadi olanla itikadi olmayanı aynı kefede görmek, bir hata ile haramı, bir günah ile şirki karıştırıp hepsine aynı şiddette reaksiyon göstermek değildir. Uzlaşmayı reddetmek deyince insanca münasebetleri, sosyal ilişkileri kesip uzlet içinde yaşamayı, toplumsal bağları koparmayı kastetmiyoruz. İbrahim'i ve Muhammed'i tavrı hayata geçirmeyi kastediyoruz. Onlar küfürle, batılla uzlaşsalardı, ateşe atılır, memleketlerini terk etmeye mecbur kalır, ölümle burun buruna olurlar mıydı? Evet, Müslüman hiçbir şekilde dünyevi ihtiyaçlardan dolayı taviz veremez, uzlaşamaz. Uzlaşmayan, küfürle, şirkle müdahene yapmayan, onlara taviz vermeyen, Rabbim Allah'tır deyip dost doğru sıratı müstakim üzere hidayet çizgisi üzerinde yaşayan Müslümanlara selam olsun.